Ben Ahmet Görsev Ben Atilla Aygin'im Ne yapacağız? Joycaz'la laflayacağız İyi akşamlar laflayacağız dinleyicileri Bir Urla günü daha yapıyoruz Bir Urla turnesinde laflayacağız Öyle değil mi Atilla? Evet kesinlikle öyle. İyi akşamlar bu arada tüm dinleyicilere. Bu akşamki konuğumuz aslında bu işin fikir annesi diyelim. Çünkü Urla gündeme geldiğinde sevgili Duygu, Duygu Özerson, Elaktar ilk ya bu, keşke Urla'ya gelsiniz de bu programı yapsanız gibi fikirle çıkınca Urla turnemizde öyle Gerçekleşti. gerçekleşti. O yüzden onun için de özellikle teşekkür ediyoruz. Peki. esas ben teşekkür ediyorum. Duygu hoş geldi. geldiniz. Biz ne hoş var? bulduk. Duygu Hanım bizi evinde ağırlıyor. Bir kütüphanenin ortasında bulduk evet, kendimizi. Muazzam bir yerdeyiz. Evet. Vinil plaklar, CD'ler evet. her şey burada. Aa, susadığımız zaman e, boğazımızın kurulduğunu giderecek kırmızılarımız bardaklarımızda. Evet. Evet, şimdi hep eğitimden başlıyoruz önce. Aha, bir Ankara'ya götürün bizi o zaman. Tamamdır. Yaşım çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bizimki daha zaten hep ortada yapmayın. <gülüyor> ben 78 Ankara doğumluyum. Sesimden ötürü öncelikle ufak bir özür dileyerek başlayayım. Hafif bir grip atlatıyorum. Tevfik Fikret Lisesi'nde okuduktan sonra siyasal bilgiler çalışma ekonomisine girdim. Ee, esas aslında üniversiteye hazırlandığım yıl boyunca e, seramik bölümüne girmek için, güzel sanatlara girmek için e, çalışıyordum. E, sınavları da kazanmış olmama rağmen bir mülkeyi kazanmak tabii ki ağır bastı aile meclisinde. E, ve kendimi mülkede okuyarak buldum dört sene. E, ve sonrasında... E... Bu duygu aslında bu hep erkekler için geçerlidir derdim böyle aile meclisinde hani evladım doktor veya mühendis olsun. Evet, evet bizde biraz o baskı kızlarda da varmış demek ki. Evet. E, ben de tabi ki dinledim onları. Aslında kötü de olmadı. Yani şu bugüne geldiğimizde baktığımızda ben ne seramikten koptum ne sanattan koptum. Hmm. E, tam tersine daha dışarıdan olaya bakabilen, daha eleştirel, daha geniş bir çerçeveden bakabiliyor olmayı belki biraz da kazanmış oldum. O akademinin ...tırnak içerisinde tornasından geçmediğim Hı. için... ...seramikten de kopmadım açıkçası... Ee, ...Mülkiye'den mezun olduktan sonra da... ...bir yıllığına... E, ...bir MBA masterı yapmak için Paris'e gittim. Zaten akademide şöyle bir laf vardır... <gülüyor> ...ben akademide okuduğum için... ...akademi bozar derler. <gülüyor> o aslında bozar değil... ...bozulduğuna dair bozar... ...öyle giren hemen sakal bırakır... ...bir fular takar ve bir pipoya başlar... ...akademi bozar... Güzel. Olabilir. Evet sonra da işte Sorbonda e, işletme masterı. E, işletme masterında geçen bir yıl içerisinde yapmam gereken bir staj vardı. E, o stajı da tabii ki bir referans da yapmanız lazım. Çünkü sizi kimse tanımıyor. Türkiye'den gelmiş bir öğrencisiniz ve zaten bir yıllığın oradasınız. Hani bir hoca bulup beni bir yere referans versin Hı -hı. ki staja girebileyim diye. Hocam sağ olsun beni Fransız e, Federasyonu Örme ve Tekstil Federasyonu'na gönderdi. Federasyon başkanı da bana dedi ki sana bir iş verelim okey ama sen ne yapabilirsin? Biz fuar organize ediyoruz bize yardımcı olur musun? Tamam. E, 6 aylık bir stajın sonunda böyle e, ufak bir stajyerken başlanıp 6 tane moda fuar organize eden bir firmaydı burası. Hiç Türk katılımcı yoktu. ...kendime bir iş yaratmak çabası ya... ...ne yapabilirim diye öneriler getirirken... ...ben dedim bu fuarlara Türk katılımcı getireyim mi size? O dönemde tekstil sektörünün... ...biraz krize girdiği bir dönem... Hmm. ...Fransızlar o... ...burunlarından nasıl... Bu, ...mikrofon mesafesini kafanı çevirdiğinde eğer kaybedersen... A, kaybediyoruz... ...evet ses zaten kısık olduğu için gidiverir... ...tamam çok pardon... Ee, ...o dönem Fransızlar böyle... ...burunlarından kıl aldırmadıkları dönem artık... ...geçmiş, krizler başlamış... ...yabancı ülkelere hmm. ve katılımcılara ihtiyaçları var... Hadi o zaman bir dene dediler. Ben 6 fuarın bayağı rakamlarını katlayacak şekilde Türk katılımcılar getirmiştim 2 ayın sonunda. Ve şirkette, stajyer olarak girdiğim şirkette 7 yıl çalıştım. Ve sınırsız sözleşme bir şirket ortağı statüsüne geçmiş bulundum. Hmm. 7 yıl öyle şirketi geçti. Şirketi satın alıp döndüm mü? <gülüyor> yok yok o kadar değil. İyi ki de Askan. çıkmışım. Yani tekstil sektörü, moda sektörü pek ...bana göre değildi. Yani açıkçası benim bulunduğum yerden değildi. Çünkü ben e, hangi alanda çalışmak istiyorsun denildiğinde ben üretebileceğim, yani yaptığım şeye dokunabileceğim... ...çok dokunmatik bir insanım. Bir şeyi üretip sonuna getirip onu göre, görünce motive oluyorum. E, ben tekstil sektörünü öyle sanıyordum ama benim bulunduğum yer aslında bir fuar organizasyonu. Bir şeyi kuruyorsunuz ve yıkıyorsunuz aslında. <gülüyor> çok geçici bir sektördeydim. İlişkiler çok sertti, bana göre değildi yani o, o kariyeri bitirdiğim zaman arkama hiç bakmadım açıkçası. Evet. Ben de fuar işinde bulundum yaklaşık bir 10 seneye yakın, araba fuarları yaptım. Sabun köpüğü gibidir fuar işi, bir gece orada, de orada yaparsın bitirirsin hata var bilmem ne var hiçbir şey gözükmez, sonra her şeyi kaldırılır biter gider. Bütün yaptıkları unuttur. Kalıcı hiçbir şeyin olmadığı Olmaz. bir sektör. Evet. Aynen. Mesela. Yani kal kalıcı bir şeyler var tabii. Bir ilişkiler yaratıyorsunuz. Onun üzerinden bir iş hacmi yaratıyorsunuz. Ve buna vesile oluyorsunuz. Ee, ama yine de siz o ilişkilerin birebir ortasında ve göbeğinde değilsiniz. O çok beni tatmin etmedi. Yani tatmin açısından çok zayıftı. Sıkardım. Peki o iş bitince Türkiye'ye dönüş var hemen? Yok hemen değil. Daha arada bir e, eşimle tanışma <gülüyor> Aa, çok sekansımız güzel. E, var. Onu dinleyelim o zaman. Ee... Bir şey soracağım bu arada tanışmadan önce. Sorbon insanın hayatına çok farklı şeyler katıyor. Beni de Fransız okuluna vermişlerdi. Papyon'a. Babam Sorbon'a gideyim diye hayal ediyordu ama ben okuldan atıldım. Yapmayın ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sorbon ne kattı size? En azından hayalini şu anda kurabilirim. Sorbon, bir kere ben şunu hatırlıyorum. İlk aklıma gelen kare o her gün o bildiğimiz o Sorbon binasına girerken sağ ayamla girip her gün şükrettiğimi ve yani yüzyıllarca orada okumuş ve dünyayı felsefi açıdan, sosyal ekonomik açıdan her türlü alandan etkilemiş birçok insanın heykelinin içerisinde bir anfiteatrodada ders dinlemenin her dakikasının farkına vardığımı çok net hatırlıyorum. Ee, o yaştaki bir genç için bence bu bulunmaz servet farkında olarak e, şükrederek tabii geçirdiğim ki, bir, bir yıl. Çok kıymetli ee, ve tabii yurt dışında yaşamak e, o dönemde internet bu kadar e, çok yok. Yani ben internet evet. kafede böyle diye bağlanıyorduk internete. Yani öyle evet. bir dönemde e, yurt dışına çok az çıkmışım onun öncesinde. Her şey yabancı, büyük bir vizyon açılması dünyayı görme e, müthiş bir yurtta kaldım. Dünyanın arada, her yerinden. Bu arada ses de açılmaya başladı. Evet muhabbet evet, evet, geldi. ses açılıyor. Güzel ses geri geldi. E, dünyanın her yerinden farklı kültürden insanlarla tanıştım. Yani çok ciddi bir ufuk açılması ve bir özgüven e, aslında yaratılması. Bence Sorbon'da geçen yıl ona işaret ediyor benim için. Müthiş. Evet. Yani insanlar orada çok farklı şeyden şükrediyorlar. Tabii. ...Sorbon'da olduğuna şükrediyorlar... Eğitim ...buradakiler beş de... ...beş vakit burada şükrediyorlar ama hiçbir işe yaramıyor... Evet, böyle ...onun için... ...onun için kitap lazım... Evet, ...eğitim lazım... lazım, eğitim evet. lazım. E peki, ...peki şu, şu tanışmaya tanışma bir gelelim şimdi... Hı, ...tanışma Parçaya önemli... Gitmeden önce. E, ...ben o zaman çalışıyordum... E, ...eşim Taha... E, ...o da mimardı... ...yani mimarmış biz tanıştığımızda... E, ...zaten orada... ...bütün eğitimini orada aldı o... Eko Specielized Arşitektür Fakültesinden birincilikle mezun. Bir mimar, genç bir mimar. Tanıştığımızda genç diyorum ama aramızda 10 yaş var bizim tahayla. Abi şu anda hala çok gençti gördüğümüzde. O süper bunu hemen söyleyelim kendisine. Evet. Onaylıyorum. <gülüyor> ee, ve tanıştığımızda Stadola Müzik'te bir modern müzik konserindeyiz. Ortak bir arkadaşımız vasıtasıyla çağrılmıştık. Ve benim ilk kontemporary müzik dinlediğim konserdi. Yani ciddi bir şok yaşıyorum ben o konser esnasında. Çünkü bir senfoni orkestrası var karşımda. Taha ile aramızda böyle 5-6 tane arkadaşımız var. Biz daha tanışmadığımız için uzak oturuyoruz. Ve... Arp gelmiş iki tane arp var hiç unutmuyorum kocaman orkestrada birer nota çaldılar bütün gece boyunca ben onların haline mi acıyım dinlediğim müziğin ne olduğunu anlamaya kavramaktan böyle gözlerim falan o da bütün konser beni izlemişim eğersem o şaşkınlığımı falan ee, yani bizim müzik ile tanıştık aslında ne kadar ilginç bir hikaye ama evet ee, onlar sonra... çok büyük bir birleştirici çok evet aynen. Evet evet o zaten beni müzikle tavlamıştır. Hep böyle güzel müziklerle tavlandığımı söyleyebilirim. Ben şimdi şey diyeceğim, itiraf edeceğim biraz evvel beni de tavladı. Öyle mi? İnanılmaz güzel bir şeyler dinledik yani. <gülüyor> evet evet. Bir iki tanesinin fotoğrafını çektim. Süper. CD'nin bilmediğim şeylerde sularda yüzdük. <gülüyor> evet çok keyifli bir derya. Çok seviyor ve sevdiriyordu açıkçası. Öyle ve bana şey dedi yani ben Fransa'da yaşayan bir yabancıyım. Ee, babası Libyalı eşimin, annesi Türk. Ee, hiç Türkçe konuşacak arkadaşım yok. O yüzden beraber evet. takılalım biraz gibi. Benim milliyetçi damarımdan vurdu, vurdu. Yoksa ben safiyane duygularla gayet arkadaşça yaklaşıyordum. Olayım buraya geleceğinden habersizim <gülüyor> haber, hakim değil. Bir haber olarak süper. Evet. O zaman me and Mr. Jones diyelim. Diyelim evet. Marlene Show'dan gelsin ee, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. told me that it's wrong she just don't know that it's absolutely wrong Tekrar akşamlar. Sevgili Laflayacağız dinleyicileri. Duygu Özerson el aktarla söyleşimiz kaldığı yerden devam ediyor. Paris'te Sorbon yüksek lisans dedik, çalışma hayatı dedik, Taha Bey'le tanışma dedik, müzik dedik. Ondan sonrasını senden dinleyelim. Ondan sonrası tabii bizim bekar evlilik hayatının tadını çıkarmamız, Paris'te olmamızdan ötürü Avrupa'nın göbeğindeyiz. Bol seyahatli bir dönem. Sırtımıza çantaları takıp 3 hafta, 1 ay işte Güney Amerika, Asya, neresi olursa gezdiğimiz, Avrupa'da her köşesine hafta sonu bile kolaylıkla gidebildiğimiz böyle rahat bir dönemimiz var. Çok keyifli bir dönem. Evet. Sonra oğlumuz, ilk oğlumuz dünyaya geldi Paris'te Sina ee, ve o dönem e, Taha'ya bir iş fırsatı çıktı Libya'dan. Çünkü dediğim gibi Libya asıllı olduğu için oradan e, çağrıldı ve gitti. Ben bir yıl boyunca yalnız kaldım Paris'te e, orada işleri kurana kadar. E, sonra oğlumuz bir yaşına geldiğinde ben de Libya'ya temelli olarak dönmüştüm, e, taşınmıştım. Ve Libya o dönemin Libya'sı benim için hakikaten çok güzel anılarla dolu, çok yaşanası bir ülke, çok güzel insanlar, harika anılar var aklımda Libya'dan. Keşke bir savaşla kapanmasaydı o sayfa evet. ama hepimizin malumu biliyorsunuz Arap Baharı dediğimiz muhteşem silsileden Libya'da payını aldı. Ee, ve e, biz orada beş yıl geçirdiğimiz çok güzel bir dönemde e, çok üretken olarak ülkeye gerçekten faydalı olduğumuzu hissettiğimiz güzel projelere eşimin imza attığı, benim kendi adıma e, bir sanat galerisi işlettiğim e, bir e, organizasyon firması kurarak e, oradaki Sabrata Antik Kenti'nde dans gösterileri düzenledik. E, çok güzel bir sosyal ve e, ...çalışma hayatımızın olduğu... ...güzel bir beş yıl geçirdik. Peki Duygu bir şey soracağım. Taha'nın yaptığı... E, ...mimarlık yaptığı dönemde orada... kalan ...yaptığı binalardan... E, ...hala ayakta kalan var mı diye soracağım. Çünkü ben... M, ...savaş sonrası gitmiştim bir kere Libya'ya. Her şey yerle birdi neredeyse. Şimdi... E, ...Ahmet Bey bu söylediğiniz... Bana, ...bende de öyle bir izlenim oldu. Ben savaş esnasında Libya'ya döndüm... Ve her yer yıkık yakık geldi bana. Evet. Ama aslında Libya öyle bir dönemde savaşa yakalandı ki çok ciddi bir devinim hali idi o dönem. Yani her şey yapılmış ve bitmiş ve ülke sıfır mükemmel, mükemmel artık değildi. Bütün projeler yapılma aşamasındaydı. Çoğu projesi bitmişti ve inşaatı başlanmıştı. Dolayısıyla zaten ülke hani tam bir yükseliş aşamasındayken bu darbeyle karşı karşıya kaldı. Yani o algınız aslında biraz savaştan da kaynaklı bu ülkeyi savaş mahvetti gibi olabilir ama aslında öyle, öyle değil. Çok güzel projelere mani olunmuş oldu bu savaş nedeniyle. Tabii ki eşimin yaptığı projelerin birçoğu ayakta hala ee, o zamana kadar bitmiş olan bazı projelerde maalesef zarar gördü. Bu bahsettiğim Sabrata Antik Kenti, Efes'in birkaç katı büyüklüğünde ve gerçekten ondan çok daha iyi durumda olan bir antik kentten bahsediyorum. Burası NATO tarafından bombalandı. Ee, Birçok güzel mimari bina ve dünyaca ünlü mimarlar tarafından yaptırılmış olan binada zarar gördü tabii ki yani bir savaş e, yaşandığı artık çok aşikar ülkede şu geldiğimiz aşamada çok yazık, çok ya yazık bu Amerika'nın tabii tarihe böyle geniş bir ile baktığınız zaman Amerika'nın zarar vermediği coğrafya yok, yok ya. Evet, maalesef öyle evet. ve akıllanmıyorlar da yani. demokrasiyi evet. getirmediği diyelim evet, evet. <gülüyor> işte demokrasiyi getiriyorlar götürüyorlar bu sefer kendi aralarında kendilerini götürmeye yani başladılar kendi işlerine yarıyor evet, evet. evet. Ee, peki sonra oradan e, kalkıp şeye yerleşme var. Evet tabii. Libya'ya yerleşme var. Türkiye'ye geri dönme, Libya'ya yerleştik hmm. artık savaştan sonra o haldeyken bir ana vatana dönme. E, ...güdüsüyle hareket ediyorsunuz. Çünkü biz hayatımızı... ...kurgulamak istediğimiz bir ülkede gayet mutlu... yaşarken bizden bağımsız... E, ...bazı olaylar oluyor. E, ne yapacağız? Çocuklarımız var. Hemen ben Türkiye'ye döndüm tabii ama... ...amacım Türkiye'ye yerleşmek değildi. Süreç bize aslında bunu getirdi. E, bir süre sonra... ...taha da aramıza katıldı... E, İlk etapta İstanbul'a yerleşmek gibi bir planımız vardı ama ben hiç İstanbul insanı değilim. ya yani Ben şehir insanı değilim. Çok doğaya yakın olmayı seven bir insanım. E, Taha da o dönem burada olmadığı için henüz gelmemişti. Seçim hakkı bana kaldı. Nerede yaşayacağımıza dair. Ve ben İstanbul'dayken bir günlüğüne Urla'ya geldim. Buradaki e, akrabalarımızın yardımıyla e, birkaç yer baktık. Şu anda olduğumuz evimiz de dahil. E, bu evi aldık. Ve e, yani çok... Tasarlanmış, planlanmış hareketler değil bunlar. O haleti, ruhiyeyi biraz anlamanız için de savaş detaylarını biraz derin verdim. O anda insan çok mantıklı düşünemiyor ve hakikaten her şeye rağmen insanın savaş ortamında bile ne kadar dirayetli olduğunu bizzat kendiniz üzerinizde test edebiliyorsunuz. O da büyük bir güç veriyor insana. Ee, çok fazla düşünmeden çok major kararlar alınabilen bir dönem yani. E hadi buraya yerleşelim kararı bizim için çok basit bir karardı o dönem için. Ve iyi ki de diyorum e, çünkü ben Urla'yı seçtim ama Urla'nın nerede olduğunu insanlara anlatmak için o dönem İzmir'in bir ilçesi demek gerekiyordu. Hı, Aradan 12 doğru, ay yıl geçti. Evet şuradan şunu gayet iyi izliyorum. Siz Urla'yı seçmişsiniz ama Urla da sizi seçmiş. Gözlerin içinizde böyle ışık parlıyor. Evet, Burada evet. Bizi olmak dolayı. istediğimiz yerdeyiz evet, kesinlikle. Evet. Çok mutluyum. Yani ben İstanbul'dan sanki kaçış sonucu Urla... Macerası başladı diye düşünüyordum ama pek öyle olmamış. Yani hayır. zaten İstanbul'u direkt pas geçmiş. Ben geçtim. Aslında Tayya sorsanız o bir mimar ve şehir kaosundan besleniyor. Hı hı. Ee, yani o o kültür geçişleri, farklı etnik kitlelerin çok daha fazla görünür olduğu her şeyin biraz karmaşayla beslendiği ortamlar onu çok besliyor. Ee, onu biraz artık seyahatlerle o ihtiyacını evet, gidermeye çalışıyoruz. Çalışıyor. Evet, evet. Doğru. Evet. Peki o zaman yine bir parça arası verelim. Sonra Peki. Urladan devam edeceğiz. Urladan devam etmeden önce kırmızı tadında olsun. Red Garland'tan gelsin. Gelsin. The very thought of you. ...akşamlar laflayacağız dinleyicileri... ...evinde misafir olduğumuz... ...laflayacağız konuğu... ...Duygu Özerson Elaktar... ...çok güzel telaffuz ettim... ...hatıyla çalıştım çünkü... <gülüyor> ...harikaydı... <gülüyor> ...şimdi e, Urla'ya gelip yerleşmek var... ...fakat... E, ...bugünkü... ...daha önceki yaptığımız programda... <gülüyor> ...Esra Kabaş'ın bir cümlesi vardı... ...biz bir zeytinlik aldık... ...ve kendimizi ondan sonra... ...Urla'lı hissettik diye... Ben de Atilla'ya dedim ki, bize hep zeytinyağı alıyoruz, onun için bir yer sahibi olamadık. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, 2010'da Urla'ya geliş... ve 2011'de zeytinciliğe doğru giriş. Zeytin ağacı çok kadim bir ağaçtır. Evet. Bizi biraz zeytin hikayesi anlattı. Evet, orası da çok büyülü aslında. Biraz yolu zeytinin çizdiği bir hikaye. <gülüyor> biz e, Urla'ya geldik ama. ...ikimizde en aktif olmamız gereken... ...en e, kök salmamız gereken... ...yaş dönemindeyiz o dönem... ...hala da öyle olduğumuzu... ...bir de diyorum tabii ki... Tabii ki. E, ...ve ben açıkçası karakterim... ...itibariyle ben... ...Oğlak Burcu'yum çok çalışkanım... ...yani benim hakkımda söylenebilecek bir laf varsa... ...çalışkanım... <gülüyor> ...hani bu iyi veya kötü anlamda da kullanılabilir... ...kendimi harap edecek derecede bazen çalışkanım çünkü... ...ve duramıyorum yerimde... ...yani illa bir şey üretmek lazım bence... E, ...ilk işe bulunduğumuz yere adapte olmaktan başlamamız lazım. Ben Libya'da da hemen Arapça öğrenmiştim. Hemen Arapça yazarak, konuşarak işe girişmiştim. Çünkü şey bulunduğum... Şey filhalde. Kuez. kuez. Elhamdülillah. <gülüyor> Kifalentum. <gülüyor> elhamdülillah. Kuez. Ondan sonra ve tabii e, hemen bir e, ilan gördüm. E, zeytinyağı tadım eğitimi. Aldığımız evin bahçesinde de 30 tane zeytin var ee, ve tabii ki o zeytinlerden yağ yapacağız. Gelmişiz Urlaya şimdi olur mu öyle bakkaldan zeytinyağı almak lütfen. Hemen o eğitime yazıldım ve A o eğitim ağaçlar güzel. Nasıl? Güzel tabii yazık yani ee, ve o eğitim aslında her şeyin başlangıcı oldu çünkü ben çok da güzel bir eğitimdi ee, Sayın Ümio vermişti buradan da onu analım. Ee, zeytinyağı hakkında bildiğim çoğu şeyin yanlış olduğunu öğrendiğim böyle bir aydınlanma. Ee, eve gidiyorum, taha ediyorum, taha ya ben zeytinyağı böyle biliyordum, böyleymiş, o ya yani o da böyleymiş falan anlatıyorum heyecanla her akşam evde zeytinyağı tadıyoruz. Duygu bir şey soracağım. Ben bütün yemeklerin hepsini zeytinyağıyla yapıyorum ve zeytinyağı diyorlar ki mesela çok piştiği zaman tavada zeytinyağı zeytinyağı özelliğini kaybeder. Doğru. Ben mahvoldum o zaman. Doğru. Diyor. Onu nasıl nasıl kullanacağınızla evet. ilgili size tiyolar vereyim ben o zaman biraz. Ben evet, de bir kursa yazılalım evet. İşte bu da mesela çok kritik bir şey. Çünkü şu anda ne öğrendiniz? Aslında zeytinyağı ile beslenip iyi bir şey yaptığınızı düşünüyorsunuz ama keşke daha doğru kullansaymışsınız. Evet. Alacağınız fayda ne kadar fazla doğru. olacakmış. Doğru. Bir 64 yıl gecikerek bu konuya bakar olacağım. Hiç geciktiğinizi <gülüyor> birisine <gülüyor> hiç şey, inanır. Geçinim, Şöyle evet. bir şekilde sizi rahatlatayım ben Ahmet Bey. Türkiye'de 64 yıl önce üretilen zeytinyağların kalitesiyle bugün Türkiye'de bulabileceğiniz kalit yağların kalitesi Kıyas götürmez. Çok güzel yağlar üretiyoruz. Harika. Yani siz 64 yıl önce zeytinyağını kullanmaz gerektiği gibi kullanıyor olmuş olsaydınız bile belki o faydayı elde edemeyecektiniz. Hiç <gülüyor> merak etmeyin. Evet, şu anda güzel. o yağlar şu anda piyasada. O gün bugünmüş. Aynen. Aynen. Doğru yerde ve doğru kişiyle konuşuyorsunuz. Ben hemen zeytinyağı dediniz mi sınırsız anlatabilirim. <gülüyor> Ee, ve o eğitim işte benim için çok ciddi bir aydınlanma oldu. Ve dediğim gibi biz çok planlanmamış ve biraz tesadüflerin bizi yönettiği bir halidir ruhiyedeyiz. Ve ben tahaya bu şevkimi ve tutkumu zeytine dair doğaya dair zaten bilinen bir şey. Ben olduğum yerde sürekli çiçek böcek yiyen bir insanım. Ee, dedi ki o zaman biz bir zeytinlik alalım. Ee, hani bir iş olsun bize. Ee, Okey o zaman araştırmalar başladı biz biraz yurt dışına yöneldik ee, arkadaşlarımız bilen insanlar akademisyenlere yöneldik ve 500 dönüm bir alan alırsak dedik yağlık zeytin için feasible yani 500 dönüme yapacağın yatırım maliyetiyle e, 100 dönüme yapacağın da aynı o ha. zaman 500 dönüm al ki hani ekonomik olarak bir fayda, fayda sağlayabiliriz. Araştırmalar, araştırmalar ee, bize yani kumaş gibi kesip alamadığımız için tarımsal Tabii. araziyi çok yer gezdik. Ee, coğrafi olarak yakınlık çok e, önemli bir kriter tarımda. Çünkü zeytin öyle bıraktım ölmüyor evet ama bakmazsan da vermiyor. Yani sürekli bir yakınında olmayı isteyen bir ağaç. Ee, Karaburunlara gidildi falan en sonunda şu anda bizim devraldığımız 2400 dönüm içerisinde 1400'ü dikili 60 bin zeytin ağacını barındıran Orman Bakanlığı'na ait bizim 50 yıl çarpı 2 kereliğine kiracı hakkını devraldığımız bir tarımsal arazi bize nasip oldu. Bunun ismi ne? Hiç Zeytin Ormanı. Hiç Zeytin yok. Ormanı evet. Peki şimdi bu tabii çok büyük bir emek isteyen bir şey aslında bu. Zeytin üretimi, zeytinyağı sıkımı, yani bunlar nasıl başladı? Tabii birden olmadı. E, ya Birden olmadı çünkü e, sizin de dediğiniz gibi bu çok büyük, insanı yutan bir alan. Hı. Önce o alanın e, sizden büyük olduğunu ve onun sizi yönettiğini kabul etmemiz gereken, onunla savaştığımız birkaç yıl geçti arada. E, yani biz bu zeytinleri nasıl en hızlı verime yatırırız? Nasıl e, bunları hemen ...en iyi yağ yaparız... Ee, ...kaygıları... ...ve çok haklı kaygılar bunlar... ...çünkü amaç o... ...orası bir zeytinlik... ...hemen ben... E, ...çok iyi bir okul İtalya'da... E, ...zeytinyağ terminolojisini ilk telaffuz eden... ...ve bunu yasalaştıran okula... ...eğitim almaya gittim... ...beş yıl sürdü... zeytinyağı tadım uzmanlığı... ...panelistliği ve teknolojileri eğitimi... ...ve her yıl giderek akreditasyon aldığımız... ...bir eğitim... E, e, ağının içine dahil oldum. E, o arada tabii yurt dışına çok fazla gidildi, gelildi. Zirai mücadeleler hakkında çok ciddi araştırmalar yapıldı ki ben doğayı seven ve ilgili bir insanım. Eşim e, zeytinin topraktan patates gibi toplandığını söyleseniz o dönem inanabilecek kadar olaydan uzaktı. Şimdi değme ziraat mühendislerinden fazla <gülüyor> zirai mücadele ve makine bilgisi var. Tabii o ayrı. E, bu dışarıdan olma hali ve bu bilmeme halinden de öte bilmediğini bilmeme hali bence bizim en büyük avantajımız. Avantaj, yani biz hiçbir şey bilmiyoruz. Bu, bu cesaretle konuya yüklendiğimiz bir beş yıl var girişimizde ve bu beş yıl tek odağımız zeytin. En iyi zeytia nasıl yapılır? Eğitimi nereden alınır? Ee, ve bunlara ulaştıktan sonra tabii o arada eş zamanlı olarak hemen kendi işliğimizi, kendi sıkımhanemizi açma çalışmaları başladı. Son üç yıldır kendi organik sertifikalı ormanımıza on dakika mesafede bulunan bir işliğimiz var. Kendi makinelerimizde modern bir şekilde yağımızı işler durumdayız şu anda. Atilla, ee, duygu, nefes almadan konuşuyor. Arada susturmam gerekiyor herhalde. Soru Hı, soracağım. Sustum. Kafamda bir sürü soru var. Sen sor Senin de vardır var, herhalde. Olmaz mı? Herkes çok merak ediyor. Konu konuyu açıyor. Ya. Evet. Müsaadenizle size bir soru yöneltiyorum. Buyurun efendim. Şimdi aa, zeytin toplarken ben görüyorum Anadolu'da. Tekme tokat ağaca girişiyorlar. Sopalarla falan filan. Diyorlar ki zeytin bir sene verir bir sene vermez. Ya ben buna inanmıyorum. Çünkü bu ağacı o kadar döversen ertesi sene tabii ki kendine gelmek için vermeyecek. Yani beni de dövsen ertesi sene ya, önümüzdeki programı yapamam <gülüyor> <gülüyor> bu çok doğru. E, tamamıyla katılıyorum size. Ama zeytinde yatsıyamayacağınız zeytinin cinsinden cinsine değişen bir de mevsimsellik olayımız hmm. var. Ama bu maksimum yüzde on. Yani sıfıra varan bir şey değil. E, e, bu, burada öyle olmuyor ben görüyorum yani. Diyor ki işte... Bodrum'un bilmem neresinde zeytinlikleri var. Ya bu sene yağ çıktı seneye çıkmaz diyor adam mesela. Tabii bu aynen dediğinizde Ailecek giriş yol ağaca Tabii. Çünkü zeytinin gelecek seneki mahsulü bu seneki o iki Uçunda. yaprağın ucunda saklı. Hmm. Siz ona vurdukça o e, minicik e, tohum başlarını yok ettiğiniz için bir dahaki senenin danelerini aslında dökmüş hmm. oluyorsunuz. Böyle bir, de tabii, böyle bir bilgim yoktu ama yani evet. dayak atarak bir şey olmayacağını idrak etmiştim. Yani asla çok basit bir mantık ve evet. çok haklısınız. Kesinlikle bu e, tavsiye edilen bir yöntem değil yani. Hı. Ama bunun da ötesinde artık bizim iklim değişikliğinden kaynaklı çok ciddi bir e, verim düşüşümüz e, ve ani çalkalanmalar yaşadığımız Hı. dünyada yani sadece Türkiye'de değil bir durumla karşı karşıyayız zaten. Çok doğru bir yere dokundunuz Hı. bu global ısınmadan dolayı. E, çok daha önce kahve herhalde yok olacak. Sonra zeytin biraz daha görecek. İşte bağlar biraz sıkıntıya düşecek falan. Ee, zeytin kuzeye çıkacak Kuzeye çıkacak. Evet. evet. Git yer Bayağı değiştirecek zeytin. An, evet. Evet, evet. Peki şimdi bunu öğrendim ve emin oldum şu anda. Çünkü gerçekten bu işi çok iyi bilen uzmanından, uzmanından cevabını aldım. Bir de zeytinin asiditesinden bahsediyorlar. Sıcakta daha fazla yukarıya doğru çıktıkça bu asidite daha marmuraya doğru çıktıkça azalıyor diye. Alakası ben bun Heh, aynen. Ben bunun böyle olmadığını tahmin ediyorum. Çünkü zeytini topladıktan sonra çuvalın içinde ne kadar gün duruyorsa asidite o kadar artıyor. Bravo. Siz e, bilgileriniz gayet doğru bu arada Ahmet Aman. Bey. Buradan yürüyebilirsiniz. Gayet <gülüyor> güzel. E, bu zeytinle alakalı bir şey değil zeytinin asiditesi. Zeytinyağında kusurlar var. Yaklaşık 17 çeşit kusurumuz var zeytinyağında. Bunları tespit edebiliyoruz biz duysal analizle. Ve bu kusurların %90'ını çok rahat söyleyebilirim. insan kaynaklı. Hı hı. Ee, zeytinyağın asitli olması da in çoğu insan eliyle yapılan işlemede, hasatta, depolamada, filtrelemede yapılan hatalardan Hatayla kaynaklıdır. Bu memleketin de asitli olması durumu var biliyorsun Atilla. O da insandan kaynaklı. O da, da tabii %100 insana bağlı bir şey evet. Ee, Memleketin asiti geçmiyor ama kolay kolay. Geçmiyor evet. Azalmaya başladı. Bakalım göreceğiz. Geçecek. Göreceğiz inşallah geçecek, geçecek evet. Biz o zaman bir parçaya gidelim. Sonra, parça... sonra hiçle geri döneceğiz. Hiçle mi gidiyoruz? Geleceğiz. Get me to the church on time. Lores Alexandria. Her, Her şey Lores. on time. Getting married in the morning Ding dong the bells are gonna shine Pull out that stopper and let's have a whopper Then get me to the church on time I've gotta be there in the morning Spruced up and looking in my prime, fellows, come and kiss me to show how you'll miss me. Then get me to the church on time. If I'm dancing, roll up the floor. If I'm whistling, whisk me the door cause I'm getting married in the morning ding dong the bells are gonna chime kick up a rumpus but don't lose that compass then get me to the church rush me to the church it say get me to the church on time pull out that stopper let's have ourselves a whopper then get me kiss me, just to show how you'll miss me, okay, but get me to the church on time, and if I'm dancing, roll up the floor, if I'm whistling, whisk me out the door, cause I'm getting gelme bu sevgili lalıacağız dinleyicilerim kaldığımız yerden devam ediyoruz çok hoş konular tabi konuşuluyor özellikle zeytin zeytin yağ deyince Hepimiz şöyle bir yutkunduk. Ben sevgili Duygu'nun içteki zeytinyağını tatmış biri olarak yani onun ne kadar muhteşem olduğunu biliyorum ama sizin zeytinleri, zeytinyağını bu kadar muhteşem yapan şeyler nedir? Yani nereden geliyor bunun veya bunun doğrusu nasıl olmalı ki hani o, o neticeye ulaşılabilsin? Ee, şöyle Atilla Bey, yani zeytinyağını güzel yapabilmek için birçok parametre var. Ee, şaraba benzeyen bir sistemimiz var bizim. Zaten çok kardeş ürünler. Ee, ama bizim parametre sayımız şarapla aynı olabilir. Ama bu parametreleri e, doğru şekilde taşları yerine koymamız gereken zaman aralığımız çok kısıtlı. O da e, yani hasatla başlayıp tanka yağı koyana kadar olan... ...o 2-3 saatlik bir dönemde hmm. geçiyor. Orada yaptığınız bir kritik hata... ...zeytin yanında geri dönüşü olmayan... ...bir kusur olarak size hediye oluyor. Geri geliyor, evet. E, dolayısıyla bizim üretici olarak... ...öncelikle çok temiz bir zeytini toplamamız lazım. Toplarken tertemiz... ...kasaya e, toplamamız lazım. E, tabii tertemiz zeytini toplamak için... ...iklimin çok iyi geçmiş olması lazım. Üstü açık bir fabrika. Yani büyük bir risk oranıyla çalışıyoruz... Tabii. Eğer malzememiz iyiyse ham maddemiz onu bekletmeden kapalı sistem kontinü dediğimiz modern makinelerde ve soğuk sıkım işlememiz lazım. Asla taş baskı gibi o arkayık artık geleneksel. Onlar biraz onlar müzelik. müzelik. Aynen yani romantik müzelik. Romantik, evet. Çünkü zeytinyağı çok ilerleyen bir teknoloji ve dünyada çok ciddi teknolojiler yapılıyor. Her sene yeni bir şeyle karşılaşıyoruz. İyi bir makinede işleyip çok doğru bir tesiste, soğuk klimalandırılmış bir tesiste filtrelenmiş olarak sakladığımız bir yanında en iyi polifenolü, en iyi aroma değerlerini, acılık ve yakıcılığı bekleyebiliriz. Doğru. Şimdi bu tabii ki yani biraz önce de bahsettiğimiz gibi ham maddeye çok bağlı bir şey. Yani zeytin var, zeytin var sonuçta ama bunu işlemesi ve yani o ağaçtan toplanan zeytinin çok kısa bir sürede yağa dönüşmesi farklılık yaratıyor. Kesinlikle diye anlıyorum. Ama ve hani bunu yapması çok mu zor? Hani bu kadar farklılaşıyor zeytinyağları birbirlerinden. Yani uğraşmıyorlar mı? Ucuza mı kaçılıyor? Ne oluyor? Hani hoşunuza gitmeyen bir zeytinyağı, söylediğiniz hataları içeren bir zeytinyağı Hı. olduğunu düşünüyorum. Bunun birçok nedeni var şöyle eğer siz zeytin yani geleneksel mantık şunu gerektiriyor ben o zeytinden alabileceğim maksimum yağı almalıyım modern mantığın kaygısı ise o zeytinden bana verebileceği en fazla aromayı ve sağlık değerini almalıyım. Bunlar bambaşka bakış açıları ve bambaşka yaklaşımlar gerektiriyor. Şimdi geleneksel kafada bir üretici o zeytini bir kere geç hasat ediyor. Yani zeytindeki yağ molekülleri, yağ hücreleri maksimuma vardığı bir dönemde yani zeytin simsiyahken hasat ediyor ki maksimum yağ alsın. Ben ise zeytin daha yeşilden mora çalarken girişiyorum hasada. Dolayısıyla benim yağ verimim 9 kilo zeytinde 1 litre yağ iken Geleneksel bir üreticinin 4 kilo zeytinde 1 kilo yağ yani 2 katından, iki katından fazla bir verim kaybını Galiba. ben göze alıyorum buna karşılık ben çok daha besleyici çok daha acı ve yakıcı bu vesileyle evet. de söyleyeyim acı ve yakıcı çok güzel terimler bizim evet. için. Acı güzel, yakıcı güzel zeytinyağında ve meyve silik karakterleri çok kendini belli eden yağlar elde ediyorum. Ama geleneksel üreticiler e, torbaya topluyor, kızıştırıyor, yağı artsın diye kaynar sularla işliyor. Makine modern bile olsa o makineyi eski kafayla işletiyor. Kaynar suyla sıcacık bir makineye sokuyor o zeytini. Zaten temiz suda yıkamıyor. Bir de çamurumsu, toprağımsı kusurlar ekliyor yağa. E çıkıyor size. E, He bazı yan. Yazık evet. E, bir yağ, o da yağ, bu da yağ. O da bu da yağ doğru evet. İşte her şey bilinçli yapmak evet. kaliteyi arttırıyor evet. Tabii zeytinyağını yaptık. En iyisini yaptık. İnanılmaz parfümü olan bir zeytinyağı yaptık. Bunu nerede kullanacağız? Nasıl bak şimdi ben gene aynı konuya <gülüyor> geldim. <gülüyor> Şimdi bu tabii, zeytinyağını e, bir kere kaynatmak yanlış bir şey midir? Yanlış. Pişme noktasında. E şöyle, zeytinyağını kaynatırsanız sizi zehirlemez, e, besinize kanserojen e, maddeleri geçirmez, asla sağlıklıdır. Kay yani kızartma için kullanabileceğiniz hı hı hı. en güvenilir yağdır. Evet. Ama o zeytinyağından besin değeri ve aroma bekleyemezsiniz. Hı. Dolayısıyla siz hangi zeytinyağı sorusunu sorarak hareket etmelisiniz? En iyi kalite bir yağınız elinizde varsa onu çiğ tüketeceksiniz. evet. Peki Türkiye ne aşamada? yani biraz önce bahsettik çok yol kat edildiğini son yıllarda ama hani şimdi zeytinyağı dediğinizde işte İtalya İspanya falan hep böyle insanların gözün yani şey yapıyor daha cazip geliyor sanki o yağlar evet. ve nedense yurt dışına gidildiğinde de ya İtalya ama bizim yağlardan da iyiymiş falan gibi böyle bir yanlış bir algı var. Halbuki buradan da oraya çok yağ gidiyor diyebiliyorum. Kesinlikle diye İtalya ürettiğinin iki katını ithal edip İtalya. sonra da dünyaya ikinci ihraç eden ülke. Üç katı fiyatına falan. Birinci hatta, şimdi yanlış bilgi vermiş olmayayım. Orada bir blending in Italy diye bir kavram, kavram yarattılar. Var, evet. Blending bizim için söylenme, söylemekten utandığımız bir kavramken blend etmek. Farklı üreticilerin veya farklı zeytin cinslerinin yağlarını karıştırmak hmm. anlamına geliyor. Starbucks kahvenin <gülüyor> sattığı kahve gibi bir şey yani. House <gülüyor> <gülüyor> <Yani gülüyor> O kadar kötülemeyelim. Neden kötülemeyelim? Çünkü bu işin başında tadım uzmanları var. Yani hmm. duysal analiz eğitimi almış. Bu işe hakim insanlar var ve blend master'lar. Ben de bir blend master'ım. Yani bana bir üretici gelse dese ki... ...benim 10 tane tankım var. Bunun 3 tanesini X bölgesinden aldım. 3'ünü de ben ürettim. Şimdi bana buradan şu pazara dönük... ...en iyi kalite yağı çıkar. Elimdeki olabileceğin en iyisini dese... Bu bir blending e, uzmanlığı. Uzman. Peki Duygu pazardan pazara... İstenilen zeytinyağının farklılığı mı var? Ya, tabii olmaz mı? Mesela Türkler acı ve yakıcı yağ sevmiyor. Ben burada para kazanmak isteyen ve buraya zeytinyağı ihraç etmek isteyen yabancı bir zeytinyağı üreticisi olsam... ...çok ortalama mild hatta sweet denebilecek orta karakterde yağlar yollardım bu ülkeye mesela Türkiye'ye. Neden tüketicinin algısını değiştirmek için bizim gibi butik üreticilerin yaptığı savaşa gireyim yani? ...tüketicinin zaten istediği yağı verirdim... ...pazara. Siz böyle ee, yapıyor musunuz? Hayır. Biz böyle yapmıyoruz. Biz savaşan tarafıyız. <gülüyor> savaşan taraf... <gülüyor> ...olduğunuz için söylüyorum. Böyle yapıyor musunuz? Devam. Savaşa Tabii, devam. Savaşa devam. Çünkü bu bir öğrenme... ...biz öğreterek alıştırma... ...ve alışkanlık kazandırma tarafındayız. O yüzden ben Zeytinyağ eğitimleri veriyorum. O yüzden her yerde fırsat buldukça anlatıyorum. Çünkü bu yüzme bilmek gibi. Elimizde bir cevher var. Biz bir Akdeniz ülkesiyiz. Böyle kıymetli bir ürünün %80'ini heba ediyoruz her yıl. E, kalan %20'yi arttırmamız lazım. Çünkü buna her türlü e, imkanımız var. E, artık eğitimlerimiz de arttı. Tesislerimiz de modernize oluyor. Ee, dolayısıyla böyle bir misyonumuz var diye düşünüyorum ben. Hele ki Urla'da ben bu işi yapıyorsam Urla tarihte onu da söylemeden geçmeyeyim yani her yerde söylüyorum. Ee, Urla tarihte ilk kez zeytinyağının kaliteli üretildiği yerdir. Yani bütün literatürde Urla'nın Klozemenay'ın adı geçer. Ee, bizim eve de şu anda bulunduğumuz yere de çok uzak olmayan Klozemenay Antik Yağ İşliği. Burası tarihte ilk kez zeytinyağını posasından kara suyundan ayıran işlik. Aa, çok yani keyif, ilk kez bir balçık evet. değil O böyle görmeye alıştığımız yağ Sarı yağı. yağı çıkaran bir yerdeyiz biz Dolayısıyla bu büyük bir sorumluluk bizim omzumuzda ee, Onu da yaymak görevimiz ya diye evet, düşünüyorum ne kadar güzel. Aslında bu işte bir ciddi devlet politikası olsa Türkiye belki de e, en fazla yağ ihracatı yapan Ülkelerden bir tanesi haline gelecek Sadece yani parayla değil bu iş yani. Bu işin eğitimiyle birlikte devlet politikası olması lazım. Yoksa durduk yerde al kardeşim ben sana bu kadar arazi verdim git ek Bak inanamadım şimdi rakamlar çıktı Duygun'un söylediği. Yüzde sekseni telef oluyor malzemelerin. Yüzde yirmisini... Türkiye'de e, ciddi çalışmalarda yapılıyor, yapılmıyor diye. Ee, mi? Bireysel mi? Devlet, devlet tarafında da öyle. Mesela ihracatçı Birlikleri, Ege ihracatçılık Birlikleri özelinde... Duygu bu hükümet, zeytinlikleri kesip de bilmem ne yapan yani, köylüler ayağa kalkıyor falan, sen de beni mi şey diyorsun? Yani bir yandan ne <gülüyor> olurken, arası. bir yandan iyi şeyler de oluyor ki biz tutunalım biraz bu yaptığımız Hı, işe yoksa presiden. gerçekten tam isyan halinde yaşayacağız. E, ihracatçı birliklerinin mesela sadece zeytin ve zeytinyağlarının alanında bir birliği var. Onların hmm. yaptığı çalışmalar var. Uluslararası Zeytin Zeytinyağı Konseyi var. E, ya yani birçok şimdi aklıma gelmeyen ama e, Türkiye'de e, Türkiye İhracatçılar Meclisi gibi zeytinyağını ön plana çıkaran bazı e, lobi çalışmaları yurt dışında yapılıyor. Ama çok ciddi bir kanalla bu yapılmıyor. Hele ki Türkiye bence en başta yapılması gereken Türkiye'deki tüketicinin algısını değiştirmek yönünde doğru, olmalı. Doğru. Çünkü ben bu işe girdiğimde Türkiye'de e, insanlar yılda ortalama bir litre zeytinyağı tüketiyorlardı. Bir litre? Bir litre. Yunanistan 12. Düşünün. İspanya'da 14 falan. Bu, bu söylediği rakamlar Atilla, Türkiye'deki Tuvalet kağıdı tüketimiyle de eşdeğer gidiyor birbirine parla. Ya Hiçbir şey düşünün ya çok hiçbir şey. şey. Ya, biz şimdi aşağı yukarı 4-5 litreye yakın tüketiyoruz ayda. Yani neredeyse bir büyük deneki gidiyor. Bir de tabii bunun şu kısmı bir da var. Nedir ya? Tüketimin çoğunu sen yapıyorsun. <gülüyor> Hangi zeytinyağını tüketiyor bu insanlar? Evet <gülüyor> zeytinyağı var. ama yani çok e, kötü tabii. kalitede bir Riviera mı tüketiyor? Ne var, ne tüketiyor? Tabii, soru hiç sorulmuyor burada. Bu 1 e, litre rakamı e, benim mesleğe girdiğim 12 yıl içerisinde 2'ye çıktı. Yani açıklamalar bu yön. Yani 2'ye katladı büyük bir başarı. Ama bu demek o, oluyor ki bizim daha yani 12 litreye kadar yolumuz var. Şu Türkiye'de yapsanız da bir algı yönetimi, bir anlatsanız da okullara, annelere yönelik Yani biz butik üreticiler olarak malımızı değerinde al, alabilecek tüketicilere ihtiyaç duyuyoruz. Ben hele bir de organik yapıyorum. Organik ...Türkiye'de fiyatsal olarak hiçbir karşılığı, karşılığı yok. yok. Ne tüketici tabii. de ne dağıtıcı da. Sen istediğin kadar organik maliyetine gir... ...kimsenin umru değil. değil tabii. Ee, yani bize biraz yardımı olsa... ...devletin, butik üreticilerin gösterdiği bu eforun... ...tüketicide karşılığını bulması için... ...bize biraz destek verse... E, ...bize Türkiye yeter. Türkiye pazarı çok büyük. 90 milyon insandan bahsediyoruz. Doğru. doğru. Evet. Peki... Bir de şey geldi yeni. 90 milyonun üzerine. 20 milyon da Suriyeli geldi. Evet. Evet. Onlardan da zeytinyağı alıyoruz bir de. Böyle otab ihtiyacımız var. Peki. Peki duygu bir atıyorum yani böyle yakın gelecekte Türkiye bu zeytinyağı işinde bir bir marka yaratıp kulvar atlayabilir mi dünya yani global ölçekte? Tabii ki olabilir. Yani birçok butik marka bizim de içinde olduğumuz butik marka bu tür e, girişimler ve yatırımlar yapıyor. Biz e, kendi adımıza Amerika'da Whole Foods'a veriyoruz hiç evet. adı altında. O, o, o uğurla markalı... ...arkasında kocaman bir klozemenai... Şey. ...Urla haritası Süper. olan bir şişeyi... ...gönderiyoruz Amerika'ya yani. Birçok markada... ...yurt dışında yarışmalarda büyük başarılar... Bunlar ...elde ediyor. ediyor. Kesinlikle olabilir, neden olmasın. Bu algıyı kırmak lazım. Yani bir İtalya bizden aldığı yağı şişeliyor, yarışmaya katılıyor. Bunlar hep algı. Yani Latour-Darjan yarışı vardır şarapta biliyorsunuz. Bir devri değiştiren. Evet. Biraz o da var. Yani bir algı yönetimi aslında bu. Mutlaka. Bizim bunu kırmamız lazım. Burada hep butik üreticilere bireysel de çok büyük rol düşüyor. Hem de dediğim gibi bizim önce kendi yağımızı tüketici bazında sahiplenen bir pazara sahip olmamız lazım. Bugün gittiğinizde siz ne İtalya'da ne Yunanistan'da bir Riviera yani Olive oil dediğimiz kategoride en kalitesiz yağı rafta bulamazsınız bile. Çünkü insanlar sadece extra virgin yani natürel sızma, sızma en iyi kaliteyi ee. tüketmek isterler. E. Önce biz burayı bir halledelim. Halledelim. Evet doğru. evet. Peki bir parçaya gidelim. Geri döneceğiz. Evet, ee, şu anda takvime baktım. Şubat ayının 20'si. Ama biz April in Paris, Paris diyeceğiz. Oo süper. Evet, Ted Jones den dinliyoruz. Cazinicleri program son ile devam ediyor. Duygu özel son elaktar. Bu artık şey gibi oldu su gibi akıyor bende. Evet, ben. Ben sana bakıyorum farkındaysan. Evet. <gülüyor> Pek su gibi değil gerçi yani ben söylemek <gülüyor> istiyorum hafif böyle heceliyor gibi <gülüyor> sanki. <gülüyor> evet. Ben yanlış bir şey söylemeyeyim diye konuşurken bile heceliyoruz. Hani bir dil sürtmesi olur bize kızan büyüklerimiz falan diye korku içinde konuşuyorum. Aa bu. Zeytin Ormanı Hiç diye bir ismi var. Başka hiçler de var. Ya bu arada tabi bu radyo programı olduğu için zeytin zeytin diyoruz. Zeytinin siyahı var yeşili var. Burada bir yeşil gözler var zeytin gibi. <gülüyor> Enerji dolu. <gülüyor> evet nedir, nedir bu hiç? Ee, i̇sim anlamı olarak mı yoksa ormanı mı soruyorsunuz? Ormanı soruyoruz. Ya orman e, tabii bizim için bir zeytinlikti en başında. Biz orayı bir orman olarak görmüyorduk. Çünkü bir zeytinlik okay. almıştık. E, ama zeytinyağı ortaya çıkmaya başladı. Eğitimler bitti. Yağhane falan. E, bize hep soruyorlardı o zaman da. Nereden alabiliriz zeytinyağınızı Urla'da? Bir yerimiz yoktu. E, eşimle sanat sokağında yani... E, aslında eski şehir merkezi diyebileceğimiz Urla'nın tarihi ticaret alteri olan Zafer Caddesi'nin tam göbeğinde taş bir bina satın almıştık. Biz hiç hakkımızda bunlar yoktu yani asla. Metruk bir bina, çatısı yok, tavanı yok, zemin yok e, yıkılmak üzere ve o sokağa gerçekten aşağı çeken bir binaydı. O kadar çirkindi. E, hal böyle olunca daha dedi ki buranın restorasyonuna başlayalım. Zaten biz zeytinyağını yapana kadar bakarız satarız falan. E zaman ilerledikçe insanlar sormaya başladıkça o zaman biz buraya dükkan yapalım dedik. Hangi Hiç ükkkalardan mı geliyor. Evet evet Hiç aynen dükkanlar, dükkanlar. hangi yıllar e, yani işte 5 yıl geçmiş 2015, on, 17'de başladı biz de kazan kaynamaya hmm. yani burayı biz 16, 2016. 16. Restorasyon başladı. Bitmek bilmeyen bir restorasyon. Çünkü terzi sökük olayı bir mimarın kendine bina yapması Nasıl kadar zor bir şey yokmuş. Şey yani. Biz böyle artık e, kemik bıçak dayandı artık bitir şu binayı falan. Ve o dönem e, biz görüyoruz ki aslında biraz işin realitesiyle yüzleştiğimiz de bir dönem. Bu kadar büyük çaplı bir tarım arazisinde sadece tek ürün odaklı olaya baktığımızda her ne kadar katma değerli bir marka yapıyor olsanız da ki keza zaten o nedenden de kaynaklaşır yatırım yaptığınız bir dönemdesiniz. Hmm. Bunu sürdürülebilir olması mümkün değil. Yani biz batacağız. Net. Hmm. Çünkü bu zeytinyağıyla Türkiye'de yürünemez. O zaman bizim bakış açımız değişti. Yani biz ormanı, Bina da bir yandan ortaya çıkmaya başlıyor. Farklı gözle görmeye başladık ya. Yani o zamana kadar zeytinlik olan alan benim için yenilebilen bir ormana dönüştü. Çünkü her şey aslında katma değerli hale dönüşebilen bir e, şey, e, bir farklı, çölün ekosistem ortasında mi? bir ne diyorduk ona? Vaha, Vaha. Vaha. yani. Dolayısıyla biz burayı, e, restorasyonu sürmekte olan loka, e, dükkanı lokanta olarak görmeye başladık. Ve o zaman işler değişti işte o zaman hiç lokanta çıktı o zaman o lokantanın misyonu bizim bu ormanda yaptığımız çabanın görünür olmasını sağlayan bir vitrin olmaya dönüştü ve o zaman biz şu anda halen ve her gün günlük bazda gerçekten büyük bir eforla yaptığımız doğadan toplama ürünü Ormandan lokantaya getirip işleyip katma değerli hale getirip ve yarattığımız reçeteleri yine işleye fabrikaya götürüp katma değerli paketli ürünlere çevirip ihracatını yaptığımız döngüsel bir e, tarımsal ekonomi sistemi kurmuş olduk diyeyim yani. Evet evet çok da keyifli bir yer yani Urdu'ya yolu düşenlere mutlaka tavsiye edeceğimiz yerlerin başında geliyor hiç. Şimdi hiç orman var hiç lokanta var hiç dükkan var. Bir hiç seramik var Seramik var ya. Daha önceden... Unutmayın. Evet oraya <gülüyor> geçecektim. Daha <gülüyor> önceden böyle... Üniversiteye girerken bile aklın arka tarafında ya, kalmış evet, olan, olan bir şey seramik var. Evet, evet. Gerçekleşmişine güzel. Ay, o benim göz bebeğim. O kadar e, mutluyum ki hiç böyle bir e, amacımız yoktu seramiği bir yere getirelim diye. Hemen Levon'un kulağını her fırsatta çınlatıyorum. E, e, biz lokantanın konseptini yaparken menü oluştururken e, Levon, Levon Bağışla çalıştık. Levon da bizim konuklarımızdandı. Evet biliyorum. Çok yakın arkadaşımız olur aynı zamanda çok severiz. Ve yine bir masada böyle 40 fikir gelip gidiyor. Taha Levon ben. O bir şey diyor, ben bir şey diyorum. Hiçbir şey yok ortada. Stres, tavan. Ee, ve lokantayı açacağız. Tarih koymuşuz. Ee, iki ay mı ne var? Ee, Levon dedi ki, sen dedi seramik yapıyorsun. Ne zamandır yapsana bu lokantanın tabaklarını dedi. Hmm. Ve seramik öyle çıktı. Öyle başladı. Aynen. Çok şahane ürünler var ama. Görmeni tavsiye ederim. Ürünleri görmedik. Evet. Çok, Bakacağız. çok şükür ürünler var. Füca evet. atölyeye indireceğim şimdi. Eyvah. Aa, süper. Çok güzel şeyler bekliyor. Evet, Başıma aynen. kötü şeyler gelecek galiba. Gelecek, biliyordum diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Tahmin ettim. Güzel. Ee, bir de Urla Cooking Class diye bir şey var. Ee, bir parça arası verelim isterseniz. Ee, verelim. Ona gelelim. O da çünkü heyecan verici evet. bir konsept. Böyle nefis bir sese gelelim. Ella Fisce. <gülüyor> evet. Begin the begin diyelim. Gelsin. begin the begin it brings back the sound of music so tender it brings back a night of tropical splendor it brings back a memory more under the stars and down by the shore and orchestras playing and even the palms seem to be swaying when they begin all endeavor except when that tune clutches my heart Till clouds came along to disperse the joys we had tasted And now when I hear people curse the chance that was wasted I know but too well what they mean Sevgili laflayacağız dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz söyleşiye. Şimdi hiç markası dedik. Hiç markasının altında hakikaten lokanta, dükkan, seramik, zeytinyağı gibi çeşitli faaliyetler var. Ama bir de enteresan dikkatimizi çeken Urla Cooking Class diye bir konsept var. Birazcık buradan bahsedelim. Bunu çünkü biz dışarıdaki arkadaşlarımızdan da duyuyoruz. Öyle mi? Evet. Ne mutlu bana. E, Urla Cooking Class şöyle doğdu. Yani de, tarım deneyimi yaşamak isteyen, yaptığımız işleri görmek isteyen çok insan var. E, onları biraz yaptığımız işe nasıl dahil edebiliriz? E, ve gerçekten yine bu arkadaki büyük sahneyi nasıl daha görünür kılarız? endişesiyle çıkan bir proje bu. En son markamız bu arada. Bir de tabii kendi işliğimiz, zeytinyağı işliğimiz bitince o alanda da müsait bir alanımız oldu. Ben istedim ki ürünlerin üretim aşamasını insanlar görsün. Bir zeytinyağı işliğinde zeytinyağı tadımı eğitimi alsınlar. Ve hatta eğer denk gelirse hasat döneminde önce ormana gidelim. Zeytini toplayalım. Topladıkları zeytin işlenirken eğitim alsınlar ve makineden çıkan yağı yanlarında götürerek Süper. Ve kocaman bir zeytinyağı kütüphanesini de akıllarında taşıyarak dönsünler istedim. Buna önden yazılmak olanağı var mı? Tabii biz her sene zaten geleneksel bir zeytin hasadı şenliği yapıyoruz. E ben yazılayım o zaman tamam, şimdi ismini yazdım. yazdım. <gülüyor> tamam, evet. Lütfen. Bir de Urla Kukinkası'nın şöyle bir misyonu var. Tabii orman bizim için 12 ay hasat edilebilen bir alana dönüştü dedim ya demin. Evet. Yani sadece zeytin değil... Evet. E, şu anda yenilebilen otlar hasadımız var. E, Haziranda Karabaş hasadımız var. Sanıyoruz ki Karabaş biz, ne bilmeyenler e, söyleyeyim. Bir lavanta buranın Yorantadır yerel mi? lavantası, Karabaş e, lavantası. Karabaş otu diye bilinir İlköl burada. İköl falan da ondan Her şey yapılıyor sanki. evet. E, bu bölgede reçeli de yapılıyor. yapılıyor. E, böyle çayın yaptığınızda masmavi bir renk Hı. verir. Şerbeti pes pembedir. Şahane. Muhteşemdir. Biz ondan çeşitli ürünler de geliştirdik. Ondan sonra mesela yaz oluyor her yer sapsarı sanıyorsunuz ki burada hiçbir şey çıkmaz. İşte o zaman da içilebilen otlara sadı yapıyoruz. Bir hmm. giriyoruz ormana o sapsarı ormandan koca bir demet şifalı aromatik tıbbi bitkiler demetinden hmm, çay müteşir. atölyesi yapıyoruz. Bu otlardan haberi olmayan ot gibi yaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> <Doğru>. Güzel sevgilim oldu. <gülüyor> evet, süper. Sonra Urla Cooking Class'ın bir üçüncü misyonu da Urla'nın köklü mutfak mirasını yaşatabilmek. Yani Urla Mutfak Mirası atölyeleri altında buranın çok güçlü bir Girit mutfağı var, seferat mutfağı var. Buranın yerleşen yani Girit'ten gelen Türklerle gelen çok köklü bir yerleşmiş mutfak kültürü var. Bunun hepsini görünür kıldığımız herkesin yemeğini yapıp yiyebildiği böyle hands on... Yemek atölyeleri yapıyoruz böyle bir etkinlik alanı çok alanımız. güzel. Peki bu yurt dışı <gülüyor> bağlantısı olan bir şey mi? Yani hayır, biz, katılımcılar hayır Ha ya keşke tabi yurt dışından katılımcılarımız oluyor Olur. ama bizim yurt dışında bir okulla bağımız yok. yok. Ama e, bu örnekler yurt dışında çok olan örnekler. Evet. Biz bunu biraz daha tarım turizmi içeriği de kattık. Yani cooking class konsepti yurt dışında çok olan bir konsept. Evet. Biz onu biraz genişlettik. Güzel yani sevgili duygusu buraya katılmak isteyenler ben adamı yazdırdım şimdi benim işim kolay. Ama diğerleri bu e, bu düzenin içinde olmak isteyenler size nereden ulaşacaklar? Nasıl bulacaklar? Bir de onu anlatabilirim. Tamam, Instagram lütfen? sağ olsun. Her şeyimiz orada. <gülüyor> evet, Urla Nediye Cooking burada? Class Instagram tamam. hesabı, e, tarımsal faaliyetler, lokanta Hiç Urla'dan e, haberlerinizi alabilirler. Hiç Urla Instagram hesabı. Seramik ise Hiç Seramix olarak 3 hesabımız var. Ben bile üçünü takip etmiyorum. Diğer ikisine başlayalım. Aşk olsun size. Ben ne diyorum vallahi. <gülüyor> Galiba Cooking Class'ı etmiyorum onu da edeceğim. Ee... Orada bir de e, çok güzel bir ot bilgisi veriyoruz. Düzenli Aa, olarak tüm yenilebilen otları detaylı olarak incelediğimiz, e, tariflerle zenginleştirilmiş bilgi fişleri paylaşıyoruz. E, mevsimi kaçırmıyor. Yani doğaya yakın yaşayan herkesin takip çok edebileceği güzel. ve e, bizi izleyerek ot toplayabileceği güzel de bir paylaşımlı bir site orası. Urla cooking class. Çok Şimdi bu o zaman gidişatın sonunda. ...bu otlarla ilgili bir kitap geliyor olması lazım. Ya bunu bana Bunun arkasını Randa boş bırakırsanız... Dedi geçen evet. gün. ...yani vallahi e, herkes çok üzülür. Evet evet çok e, Gil, birikti. Gilbert de bir kitap yapmıştı. Ya, Mantarlarla Mantarlar evet. alakalı. Bizim de programda ben dedim Gilbert'e... ...böyle mantardan işlerle uğraşıyorsun hep sen <gülüyor> <diye>. <gülüyor> Biz de ottan, böcekten. Ot ya, yapmak lazım. Fakat evet. böyle bir şey yok. Bu bir kilometre taşı. Bir taş koyun sizden sonrakiler gelip üzerine başka doğru. bir taş koysunlar. Çok doğru. Ya ben biraz mükemmelliyetçiyim. Kitabın fotoğraflarını çekerim. de beter. Öyle mi? Evet. Söz. Ben de o sözü almış olayım. Yani o öyle bir şey yaratmak istiyorum ki gerçekten tüm mevsimi, uzun bir çalışma süreci bu 12 ay o doğayı izleyebilen bir kitap olsun istiyorum. Hmm. Öyle stüdyoya girdik 3 günde çekim yaptık çıktık değil, değil, bir olacak. kitap olsun değil. istemiyorum gerçekten. Olsun. Evet ve işe yarayan bir bir ansiklopedik niteliği olsun istiyorum. Kafamızda var hayla ne zamandır yapmak istediğimiz bir kitap. Lokanta'nın da kendi tarif envanterinin birikmesini bekledik bir süredir aslında. ...gelecek zamanı var... Zamanı ...var aklınızda evet, öyle bir şey... Süper. ...yani buradan çok iyi bir kitap çıkacağı kesin. kesin... ...çünkü bir tarafta... ...doğayla olan ilişki var... ...bir tarafta işin mimari tarafı da var... ...bu mimarlık tarafının da... ...Taha'nın yaptığı evdeyiz şu anda... Hmm, ...bu kütüphanenin içindeyiz... ...bu zenginlik mutlaka... ...bir şekilde o kitabın üstünde... ...olacaktır... Olacak. ...evet kesinlikle çok tüm doğru. tasarımlarımızda... ...onun imzası var... Ee, ve yani laf gelmişken söyleyeyim tasarımın aslında bel kemiği olduğu bir sistem yarattık biz. Ee, Taan emeği çok büyük burada ve bence bu çok önemli çünkü yediğimiz her şeyde bir tasarım ürünü ee, ve her şeyi onun etrafında kurguladığınız zaman çok doğru bir bütünsellik çizgisi şey, yaratmış şenere. oluyorsunuz. Ee, bir marka değer olabilmenin de zaten en, değil mi ya yani gerekliliği bir tanesi bu. Evet Tabii, doğru. Peki sevgili Duygu şimdi sizin yaptığınız işlerde sürdürülebilirlik konusunun çok ön planda olduğunu biliyorum. Konuda birkaç bir şey söylemek ister misin? Tabii yani sürdürülebilirlik bizim için çok temel bir kaygı. Bu kaygı tabii sürdürülebilirliği hangi açıdan baktığınızla alakalı? Ekonomik mi, sosyal mi, çevresel mi? Yani üç aksı var sürdürülebilirliğin. Hı. Ben önce en pragmatist tarafı olan ekonomikten gireyim evet. konuya. Çünkü en başta da dediğim gibi biz bu sistemi sürdürülebilir kılmak için tüm bu markaları evet. yarattık. Yoksa yoktuk. Böyle evet, bir şey yoktu tabii. ortada. Dolayısıyla bir ekonomik kaygı mutlaka itici güç olmak zorunda. Yani bir ekonomik ferah içerisinde insanların sürdürülebilir olmak için göstereceği çabaların çok inandırılabilir olduğunu sanmıyor. Evet. Öyle bir kamçı arkanızda evet. olması, olması gerekiyor. Lazım. Bizde de var o e, ve zaten içinde yaşadığımız ülkenin ekonomik çalkantıları da e, her zaman tetikte olmamızı evet. gerektiriyor malumumuz her şey e, sallantıda. E, çevresel beni en çok e, aslında motive eden ve benim kendimi bulduğum alan çevresel sürdürülebilirlik alanı. E, bizim e, doğaya yaklaşımımız aslında o kadar ters köşeden ki. Şimdi ne yersek oyuz değil mi? Yediğimiz şeyler o kadar standartize ki tornadan çıkmış şey. gibi. Mevsimselliğini unutmuşuz. Bugün sorun şehirdeki bir çocuğa patlıcan ne meyvesi, sebzesi? Kış mı yaz mı bilebileni azdır. Doğru. Yani ben e, hiç unutmuyorum yıllar önce ilk yaptığım pop-up etkinlikti. Kanyonda o meşhur meydanında bir stand açtım ve oraya ormanı temsilen üzerinde zeytin olan iki ağaç götürdüm. Ne kadar ilgi gördü o stand biliyor musunuz? İnsanlar zeytinyağı tatmak istiyor falan. Çocuklar geliyor. Aa bu ne üzüm mü? Bu ne erik mi? Zeytin diyeni yok yani. Çok Görmemişler ee, ve ben burada anne babalara çok büyük rol düştüğünü düşünüyorum. Yani farkındalıklarını çocukların zorlayarak yaratmak zorundayız. Ee, ben e, ya yani bizim doğaya yaklaşım yaklaşımımız e, doğadan gelen her bereketi Kabul edip onu zorlamadan, standartize etmeden konvansiyonel bir tarım yapıp, ilacı basıp, sıralı dikim yapıp, doğayı istediğimiz gibi yönetmenin tersine doğanın verdiğini en iyi nasıl değerlendiririz? Doğanın bizi yönetmesine izin vermek lazım başta. Evet, Biraz bir boyun eğmek evet, lazım. lazım. Evet, boyun yani, eğmek lazım. Yani gerekiyor. sen ey ya da eğme zaten o, o sene güzel bir şekilde terbiye ediyor zaten, evet, evet aynen o yüzden çok önemli buluyorum. Yani e, sosyal sorumluluk kısmı da bence biz e, bu, bu yaptığımız e, yaklaşımla, e, kendi koyduğumuz mutfağa olan yaklaşım, doğaya olan yaklaşımımızla bir miras bırakıyoruz. Kendimizden sonrakilere veya şu anda bir etki alanımız var. E, bu da bizim bence sosyal sorumluluğumuz diye düşünüyorum. Peki Duygu bir şey soracağım. Şimdi organik tarım yapıyoruz. Peki biz burada organik tarım yapıyoruz. Yandaki arsada da milaj atıyor. ...bundan kendimizi nasıl koruyoruz? Koruyamazsınız. Koruyamayız. Cık. O zaman bir tek bir şey kalıyor geriye. Yandakinin de organik tarım Tabii. yapmasını sağlamak lazım. Dolayısıyla bu hep onu söylüyorum ben. Ben organik tarım taraftarıyım ve tek başıma bunu yapıyorum yetmiyor. Tabii. Bu bilinci herkese yaymak lazım. lazım. Herkese aşılamak lazım. O zaman size çok güzel bir haber vereyim. Tabii. Ee, biz organik tarım desteği alıyorduk geçen yıla kadar. Ee, bu destek kaldırıldı. ...ve bizim gerçekten çok... ...önem verdiğimiz bir destekti bu... ...çiftçiler olarak... ...artık devletimiz Tarım Bakanlığı... ...iyi tarım yapanlara desteği devam ettiriyor... ...organik tarım yapanların hiçbir... ...destek hakkı kalmadı... kalmadı. ...buna ne diyorsunuz? E şimdi buradan kaldırdığı desteği... Ee, yeni yapacağı kanal projesine yatırmayı düşünüyordur. Yani onu organik bilemiyorum kanal. ama organik e, bizim için bu kanayan bir yaradır yani bu organik çünkü organik bir yatırım yapmayı gerektiriyor. Tabii. Ki. Bir çiftçinin iyi tarımdan organik tarıma geçmesi bugünden yarına olan bir şey değil. Arazinizin adasa bırakmanız gerekiyor. Aracı, Her ki. türlü destekten feragat ettiğiniz 3 yıl beklemeniz gerekiyor. Biz o beklemeyi yapmış ve tüm organik tarımın maliyetlerine katlanmış çiftçiler Şimdi destekten mahrumuz. O zaman geri dönelim konvansiyone... Geri dönelim iyi tarıma, değil mi? İyi tarım da nedir? Yani şimdi iyi Şöyle, tarım dediğiniz zaman biraz muğlak bir e tanım. Hani organik daha bir <gülüyor> çerçevesi olan bir şey. İyi tarım da güzel bir çer çerçeve. Ama uygulandığı, uygulandığı Biraz daha sulandırılmış Tabii. bir şey galiba. Öyle ya, kıyaslanabilir şeyler değil. değil. Onu öncelikle söylemek lazım. İyi tarım, ilaç atabiliyorsunuz ama doğru miktarda, değil, doğru de, zamanda de. ve kontrollü atabiliyorsunuz. Ve devletin sizi bir sistem altına, kayıt altına almasını sağlayan, aslında tarımı rakamsallaştırmayı sağlayan bir mekanizma gibi düşünün. Organik tarım ise e, gıdanın refahını öne çıkaran evet. bir yaklaşım. Yani evet. gıdanızı temiz evet. elde etmenizi sağlayan evet. sertifikalı bir sistem. sistem. Evet. Ahmet bir parça gelsin, gelsin mi? Gelsin vallahi. Ya ben şeyi çok severim biliyor musun? Vinton Mars'ın Bu da çok hoş bir parça. Eski e, yani 80'lerin sonundaki bir arzinden geliyor. Tırmızı çok iyidir. Tırmızı. Evet. evet. Bourbon Street Parade diyelim. ...akşamlar laflayacağız dinleyicileri... ...sevgili Duygu... ...Özerson, Elaktar... ...konuğumuz Atilla Aygi'nin... ...parçaları seçti... ...ben Ahmet Görse... ...ahkam kesiyorum her zamanki gibi... ...şimdi... ...organik tarım yapıyoruz... ...ve devlet bunu desteğini kesse bile... ...biz organik tarımın gene devamındayız... ...fakat bütün bu süreçlerden etkilenen... ...ve başımıza şu ana kadar... ...kuma gömerek... ...duymak istemediğimiz bir şey daha geliyor peşinden. Global ısınma. Global ısınmadan dolayı biliyoruz ki mesela daha doğrusu benim bildiğim bir şey Atilla ile bunu daha evvelden konuşmuştuk sevgili ortağım Atilla ile Aygin'in Mesela en fazla etkileneceklerden bir tanesi kahve. Çünkü en hassas bu global ısınmayla alakalı bitkilerden bir tanesi. Dolayısıyla kahve çok daha kuzeye çıkacak. Peki bu etkilenmeyi Global ısınmadan etkilenmeyi nasıl, nasıl bir buna karşı hazırlığımız var? Daha önce mi hasat yapılacak, daha sonra mı yapılacak? Bu, bu global ısınmadan hepimiz nasibimizi alacağız. Bundan karşı ne bekliyoruz, nasıl bir hazırlığımız var? Türkiye hazır mı diye sormuyorum. Türkiye hiçbir şey hazır değil de siz ne kadar hazırsınız? Ee, çok net söyleyeyim ben hiç hazır değilim. Ee, sadece farkındayım diyebilirim şu aşamada. Çünkü bu bireysel e, ölçekte yani bizim yaptığımız tarıma etkisi olabilecek e, bir şeyi bireysel ölçekte yaptığımız adımlarla önüne geçemeyiz. Bu çok e, ülkeler bazında devletler ölçeğinde alınması kar gereken kararlarla belki önüne geçilebilen bir şey. Ben biliyorum Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilirlik hedefleri zaten tamamıyla bu iklim değişikliğine odaklanmış durumda. Ama bazı ülkeler tarımsal ekim alanlarının haritasını değiştirdi. Yani ileriye dönük uzun vadeli planlarında ekim alanlarının iklime uygun bitkiler için değişiklikler yapılmaya başlandı. Türkiye'de böyle bir planlamadan hiçbir şekilde benim haberim yok açıkçası. Yani zeytin ne olabilir? Buralarda zeytin biter net olarak söyleyebilirim. Zeytin yağının kalitesi çok net olarak etkilenir. Çünkü zaten bunu birebir yaşıyoruz. Eylül ayında ben Ağustos'un 30'unda hasada başlamış bir üreticiyim. Bu tarihte Türkiye'de görülmemiş bir şeydir. yani. Neden başladım? Çünkü bir zeytin sineği zaten belamız vardı. Birkaç yıl önce. Ondan ötürü bir erken başlamıştım. Bu sene ise hava çok sıcak gittiği için Zeytinler hızla kararmaya başlıyor ve bizim amacımız o kararmanın öncesinde müdahale edebilmek olduğu için hasadı öne çekiyoruz. Ama hasadı öne çektikçe zaten sıcak olan havaların daha da sıcak bir döneminde hasat etmiş oluyoruz. Ve zeytin aslında tarihten bu yana alışık olduğu şey soğuk havada hasat edilmesidir. Ne kadar soğuk havada hasat edilirse o kadar acı ve meyvemsi olur. Yani bir tezatın içindeyiz. Hem erken asadı yakalamak istiyoruz ama bir yandan meyvemsilikten feragat ediyoruz. E bir yandan verim düşüyor. E çünkü zeytinin amacı ne? E zeytin bir an önce siyaha koşup yere düşüp ağaç olmak istiyor. E biz bekleyemiyoruz. Yani büyük tezatların içerisindeyiz. E zaten ülkemizde son yıllarda bir verim kaybı var. E İklimse ısınmaya dayalı. Ama ne yapabiliriz bilmiyorum yani e, hani bizim belki çözümümüz şu olabilir bizim ormana yaklaşışımız ileride baktık zeytinyağı hakikaten artık yok denecek kadar az o zaman ormanın diğer ürünlerini nasıl ön plana çıkarabiliriz diye düşünebileceğimiz bir giriş çalışması yapılmış bir alandayız en azından onu söyleyebilirim e, ama çok iyimser bakamıyorum açıkçası. Peki duygu bir şey soracağım. Zeytin aldık. Minik bir şey, Tek parça bir zeytin. Toprağa gömdük. Uygun koşullar ile getirdik. Bir tane bir fide çıktı. Bunun üzerine mutlaka bir takım işlemler yapılması lazım. Bir aşısı var. Evet. İşte, <gülüyor> üzerine bir takım ilaçlar atılıyor falan. Şimdi demeyecek zeytin sineği dedin. Ben Bozcaada'daki Rumlardan öğrendiğim bir şey vardı. Arap sabununu suyun içinde çok seyreltiyorlar. ...çok ufak bir miktar arabsa bunu koyuyorlar ve böyle fısfıslarla, zeytin ağaçlarına bunu atıyorlardı... ...ve bu hem ağaca zarar vermiyor hem organik bir şey hem de zeytin sineğini bertaraf ediyor eski Türkçeyle. Bunu duymamıştım, enteresan olabilir ısırgar otundan, andız otundan yapılan çeşitli doğal ilaçlar da var, çok fazla var müdahale... Kaolin kullanılıyor. Biz mesela elektrostatik kaolin uygulaması yapıyoruz. Hı -hı. Kaolin topraktan bir, bir tür maden, seramiğin de maddelerinden bir tanesi. Beyaz bir toprak. Hı -hı. Bunu mikron düzeye indirilmiş halde. Çin'e de yani, var değil mi bu çok? Ee, olabilir. Alkali toprakların evet, içinde elektronik. çok yoğun olur. Beyaz, kireçli topraklarda. İtalya seramik şey olarak ham olarak satıyorlar Satılıyor bunu. Evet, evet evet çok kıymetli bir ham madde evet. yani. Bunu mikron düzeyde e, elektrik yüklü bir makine aracılığıyla bitkiye negatif ilaca pozitif yükleyerek doğrudan ağaca yapıştırarak bir uygulama hmm. yapıyoruz. Biz organik bir uygulama bu. E, ama yani başımıza gelmeyen kalmadı Hadi onu da anlatayım. Bütün ormanı bembeyaza çevirdik zeytin ne karşı oh dedim rahatız. Cor yağmur yağdı. Yağdı. Hadi en baştan. Yani, <gülüyor> çok sıkıntılı. Ee, o yüzden diyorum ya hani bu senede buymuş. Çiftçinin karnını yarmışlar gelecek sene çık. <gülüyor> bu senede buymuş. Ee, zaten bir dönem öyle fazla zeytin, büyük fazla zeytinyağı sineği oldu ki tüm Avrupa e, zeytin sineği kusuru böyle damak bitiminde karamelize bir tat veriyor zeytinyağında öyle anlıyoruz hmm. kusuru. Protein katkılı bir yağ diyoruz biz ona aramızda. İşte herkes kursa gelecek. Evet gelmeleri evet, lazım. Ve bütün e, Avrupa'da üretilen yağlar karamelize tat, tat veriyordu bir dönem. Tabii. Çok ilginç. Evet. Yapacak bir şey yok. Kabul edeceğiz. Ne ince detaylar var Hı -hı. her işte. Evet evet. Ya aslında dönüp ta ilk çağlardan beri ne yapılıyor diye ona bakmak lazım. Çünkü yaptıkları her şey doğru. Aa katılmıyorum. Öğretmenim <gülüyor> katılmıyorum. Hakikaten. Hayır. <gülüyor> Çünkü niye biliyor musun? Ticari endişe çok fazla yok. Belki teknolojik olarak çok fazla bilgileri yoktu ama bir şeyin sadece ticareti sonuç paraya çevirme derdin haricinde iyi bir şeyler elde etmek için uğraşıyorlardı insanlar. Yani aslında onu şöyle çevirebilirim her şey doğanın kendisinde oradan öğrenmek lazım. O, o, evet ona tamamıyla katılıyorum yani ilham kaynağı zaten doğanın kendi içinde kilitler çok doğru yerlere konmuş ve evet. çok doğru zamanda açılıyor kendiliğinden Hı, tamam. onu, onu görebiliyorsanız onu zaten eskiler çok güzel okumuşlar evet. orada haklısınız ama Zeytinyağı üzerinde konuştuğumuz için katılmıyorum dedim. <gülüyor> Zeytinyağının en büyük düşmanı geleneksel düşünce tarzı. Yani artık gelenekleri Zeytinyağı'nda hiçbir şekilde uygulamamamız lazım. Bir Instagram'da bir, birisi benim adıma bir paylaşım yapmış Zeytinyağı'yla ilgili. Çok da doğru benim cümlelerimi yansıtarak onayladığım da bir paylaşım. Altında bir sürü söylenen her şey yanlış İşte bu, bu tamamıyla o kadar inanıyorlar ki yani İnsanların geleneksel bilgiyi sorgulayabiliyor olması lazım. lazım biraz. Bu Doğru. kadar katılaşmaması lazım. lazım. Evet, yani yenilikler, teknoloji evet, farklı kapılar açabiliyor. Denemek lazım. Denemek lazım, evet. Biz de deneyelim o zaman. İsveçli bir sanatçıdan evet. deneyelim. Zelma Pinton'dan geliyor. Try. Try. Problems keep towering up, trying to get it all to stop, to run away to a place where dreams are allowed, where I can grow. We are a chain you wouldn't know how hard I try not to let them know. What's going on inside of me, figuring out what to be, so I just keep on doing things that I wouldn't choose. Wherever I'm going, I try to eat, try to sleep, try to concentrate. But none of those things would ever come naturally. I try to seek, try to find, try to rest my mind. But it's a blur. I'm not a who can stop messing around Trying to find a way out Sevgili laflayacağız dinleyicilerim Maalesef yine bir programın bir akşamın sonuna geliyoruz. Keyifli bir sohbet oldu. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi evinde ağırladı. Duygu Özer sona el aktar. Şimdi birazcık hep yaptığımız gibi son sorularda ne mesajlar gençler bu yolda yol kat etmek isteyen arkadaşlarımız ne yapsın diye bir iki ufak mesaj istiyoruz konuklarımızdan. Ama şimdi çok... Mucizevi bir yerdeyiz Urla'da, Bu Urla tutkusu, Urla aşkı eminim ki devam edecek. Var mı yeni farklı projeler veya Urla'nın geleceği, yani Urla, Urla bugün nerede, yakın gelecekte nerede görüyorsunuz Urla'yı? Ben kendi adıma ve eşim adına şunu diyebilirim, biz Urlalı olmayı seçen bir kitleye dahil olduk taşındığımızda, bunu farkında değildik ama bizim neyse zaman bayağı bir insan taşınmış Urla'ya o dönem <gülüyor> sene 2010 ee, ve belki Urla'nın verdiği ilhamdan çünkü buranın böyle bir sihri var farkındaysanız size de sordum buraya yerleşme planınız var mı diye Urla'nın öyle bir çekim gücü var insanlarda e, hep kafalarının bir yerinde olan ve gerçekleştirmeyi istedikleri hayatı kurabilecekleri bir yer izlenimi veriyor ee, ve o 2010 yılında yerleşen insanların ...zaman içerisinde burada gözle görülür... ...markalar olabilir bir üretim yaptıkları... ...ve ortaya bugün vardığımız noktada... ...Urla değerini yarattığımızı evet, evet. görüyorum. Çok da birbirimizden farkında olmadan... ...bir sinerji içerisinde aslında... ...Urla'yı bir değer haline getirmişiz. Mutlaka. Bunun içerisinde üreticiler var, lokantalar var... ...şarap üreticileri var. Herkes bir bütün olmuş ve bugün bir Urla marka destinasyonu olarak tam anlamıyla benim arzu ettiğim ve istediğim konumlama ve kavramsallaştırma içerisinde daha yerini bulmamış olsa da doğru bir ayda. Evet, evet. Şimdi öyle bir yerde ki Urla siz onu alıp Türkiye'de birçok yerin başına gelen aynılaştırma tornasına sokup özgün değerlerinden arındırıp Evet birçok insanın ilgisini ve dikkatini çekebilecek ama bizim gibi buraya emek vermiş Demiş. ve buranın özgün değerleriyle bir şey yapmak için çırpınan insanları buradan soğutacak bir hale çok rahat çevirebiliriz. Doğru, doğru. Evet. Yani öyle bir dönüm noktasında Urla. Benim şahsi arzum ve çabalarım tamamıyla Urla'yı gerçekten bizim buraya gelmemize neden olan, gelmemize neden olan demeyeyim geldiğimizde Urla'nın böyle olduğunu biz bilmiyorduk. Yani geldikten sonra fark ettiğimiz bu güzel değerleri koruyacak ve onları yüceltecek, daha görünür ve olması gerektiği yere koyacak bir politikalar bütünü yaratılması gerekiyor. Yerelde, merkezi yönetimde ve bir fiil üretici ve tüketiciler kanalında. Yani Türkiye'nin herhangi bir X noktasında bulunan bir restoran zincirinin Gelip Urla'da lokanta açması ya da herhangi bir Beş Yıldızlı otelin Urla'da 300 odalı bir otel Allah açması değil buranın gelişmesi. Gelişmek kavramını hep yanlış anlıyoruz biz. Kendine sadık kalarak ilerleyen ve fark edilen bir yer olmasını Hı. istiyorum ben. Yani benim arzum bu yönde ki bir iki tane oğlumuz var. Yani gençlere bağlamak istiyorum. Onların isimlerini alalım. Onlara buradan selam söyleyeceğiz. Evet. Sina şu anda valilik yarışında windsurf yarışı yapıyor oğlum. Gurur duyuyorum. Kendisiyle Süper. gururlu bir anne olarak yani hemen, evet. hemen Tebrik söylemeliyim. Güzel ödüllerle geliyor şimdi. Evet evet Biliyoruz. şimdi töreni Harip, gidiyoruz inşallah. Evet, evet. Ee, ve Harun e, iki tane oğlumuz var. Ee, ben Onlar burada yaşamaktan çok mutlular. Ben istiyorum ki onlar gitsinler bir yurt dışına görsünler. Evet. Ondan sonra da tüm biriktirdikleriyle Cevim. biz nasıl yaptık Geriz. eşim evet, ve ben. Aynen. Gelsinler bu Urla'yı bizim getirdiğimiz yerden daha güzel bir yere götürsün. O ihtiyacı yaratsın ülke gençlerde. Ben onu arzu ediyorum. Ee, kendi adıma da onun için çabalıyorum çok açıkçası. Çok güzel, evet. Çok hoş mesaj. Evet. Keşke her yer böyle olabilse. Yani bu kadar bilinçli bir popülasyon olabilse. O zaman zaten şimdiki halimizde olmazdık. Yani Ve Urla var, evet. e, yani bu açıdan çok zengin bir insan sermayesine sahip. Yani zenginlik sadece parasal bir şey değil. Tabii, tabii. Bir insan sermayesi var Urla'da. Da o, çok zengin insanı farklı. Çok güzel insanlar var. Hepsi kendi e, kanalında ee, üretimler yapıyorlar, markalar geliştiriyorlar. Hepsi birbirinden ayrı değerler ee, ve bunlar takdir edilmeyi hak eden hak insanlar. Yani çok görülmesi doğru. gereken değerler diye düşünüyorum. Çok doğru. E biz de o zaman doğru bir destinasyon seçmişiz. Evet, İlk evet. turnemiz için. Evet. Diyelim abi. <gülüyor> evet evet harika. <gülüyor> Aa Duygu çok teşekkür ederiz. Aa, beni çok mutlu ettiniz. ben teşekkür ederim. Allah Yani sağlık. benim e, tahvillerimin e, çok üzerinde. ...keyifli bir program oldu. Kesinlikle, evet. evet. için de ayrıca teşekkür ederiz. Ne demek, her zaman beklerim. Tamam, her zaman geleceğiz. Evet. Ee, ayrıca... ...bu zeytinle alakalı... ...olan kurslara... ...ve de... E, ...ot toplama projelerine... ...herkesin bir kulağına... ...buradan kar suyu kaçıralım. <gülüyor> buradan gelsinler. ile bu kadar iç içi olup... Doğadan bu kadar uzak kalmanın ne kadar kötü bir şey olduğunu Oldu, farkına evet. varsınlar. Evet ve şunu da söyleyebilir miyim izninizle? Doğa Tabii. o kadar uzak değil. Bizim yenilebilir otlar dediğimiz otlar İstanbul'da taşların arasından fışkırıyor. Şıkıyor. Yeter ha. ki görebilelim onları. O kadar Çok uzak doğru. değiliz. Evet evet. Doğayı uzak durmayalım. Evet. evet. Gilbert mantar tarif etmişti bize. Biz de ormanda mantar var mı diye çıktık. Elimde fotoğraf makinesini aldım. Saatlerce dolaştık. iki tane mantar ancak gördüm. Meğerse yüzlercesinin üzerine basıp geçmişiz. Ya, aynen. İşte evet, Hayat böyle bir şey. olmamız Farkında lazım. Farkında olmak. Evet. Aa, harika bir akşam oldu. Evet. Yüreğimizden öperiz. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılığın devamını diliyoruz. Evet. Fotoğraf için söz verdim, arkasındayım. Tamamdır. Herkese iyi geceler. Süper. İyi geceler. Son parçamız bu sezon hep yaptığımız gibi yine bir Türk sanatçı, yani Türk sanatçılardan geliyor. Turgut Alp Bekoğlu ve Genco Arı'dan dinliyoruz. Mind Gap. İyi akşamlar, iyi geceler. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sev. Ben Atilla Ne yapacağız? Joycaz'la laflayacağız.